113. konu, Hazreti Peygamberin Allah'a davet vazifesinin ihmaline karşı çıkışı, Kureyş ileri gelenleri Ebu Talib'e geldiler ve zorluklara göğüs germek konusunda anlatılacağı gibi Hazreti Peygamberden yakındılar, Ebu Talib Resul-i Ekrem'e hitaben, yeğenim, Allah'a yemin ederim ki benim bildiğime göre sen bana itaat edersin, kavmin yanıma geldi ve iddialarına göre sen Kâbelerinde ve meclislerinde onlara varıp poşlarına gitmeyen sözler söylüyormuşsun, eğer onlara bu sözleri söylememeyi münasip görürsen, ne âlâ, dedi. Bunun üzerine Rasûlü Ekrem mübarek gözlerini göklere doğru kaldırıp buyurdu, Allah'a yemin ederim, vazifemi terk etmek hususunda herhangi birinizin şu güneşten bir ateş parıltısını getirmesinden daha güçlü değilim. Vazifemi terk etmem birinizin şu güneşten bir parça ateş getirmesinden daha zordur. Ebu Talip, Rasulü Ekrem'e, ey yeğenim, kavmin bana geldiler, şöyle şöyle söylediler, hem kendine hem de bana acı, gücümün ve senin gücünün yetmediği bir yükü bana yükleme, senin sözünden kavminin hoşuna gitmeyeni terk et, dedi. Ebu Talib'in bu konuşmaları üzerine Hazreti Peygamber Ebu Talib'in kendi hakkındaki himaye fikrinin değişmiş, bundan böyle kendisine yardımcı olmayacağını, onu kavmine teslim edeceğini ve onunla beraber olmaya gücü kalmamış zannetti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey amcam, eğer güneş sağ elime, ayda sol elime verilse dava mı, Allah bu davayı galip getirinceye veya bu dava uğrunda helak oluncaya kadar davamı terk etmem, dedi ve gözyaşları dökerek ağladı.